Dinleyiniz. Yağmurlu, karlı, rüzgarlı, güneşli, bulutlu. yok var kaçamaz bundan kimse zaten ne gereği var hayatım duvara çarpan bir zar içinden ne geçerse o yalan çünkü bu kumar ah yine var göğemde bir canavar kaçamaz bundan kimse zaten ne gereği var hayatım duvara çarpan bir zar içinden ne geçerse o yalan çünkü bu kumar param parça Kendine gelmek için para harca Bunu yaptım eksildim Geri kaldım sizi geçtim Yüzleştim çirkinleştim çizdim İyileşmeyen her şeysin Halime bakmaya cesaretim yok Kirlendiysen aynayı Ben serseri sen serseri gibi Mezarın içine doğdum anla beni Ayılmaya başlarım akşam üzeri Sahnede yapamadım ayık taklidi Rest in peace, don Karada takarsın can simidi Kuşati, ekstaz, infinity Acımı dindirmek adına çektiğim Rezillik ruhumu üstün kılar Kurtulmak için her adımın Geçmişin olur ve hesap sorar. Döndüğüm yollarda geberen insanlar İnan mı ceset mi bilemedim Plansız yaşamak için kansız Tarımar edilen binalar gibi miyim? Karanlık sular ciğerine dolar Üç tekerlekli takla atar Müdahale çaresiz halime öngörülen şey siktir len çocuk gibi bekledim her şeyi artık bu yangını söndüremem Çünkü bir çöplükten geldim sizi elma sançerle öldüreceğim Aaaa yine var gölgemde bir canavar Kaçamaz bundan kimse zaten ne gereği var Hayatım duvara çarpan bir zar İçimden ne geçerse o yalan çünkü bu Var. Kaçamaz bundan kimse zaten ne gereği var Hayatın duvara çarpan bir zar içimden ne geçerse o yalan çünkü bu kumar Arabada çalıyor analar ağlatan Geçti yanımdan zehiri sağlayan Hayata küstüm dünya ayret arabes hayatım annem affet Geleceğiniz ne kadar parlakmış Geceliğiniz ne kadar kaltak Unutursun tüm bildiğini Kralınız en korkaktan korkak Geceden karanlık sebebim ışıklar San önce canavar benimle ölür Ortadaki pasta bize manchiz olur Aklında kalsın ama çok şükür Dalpark'a al kendini bulursan Kör olursun iyi çocuk olursan Bize anlatılanlar hep yalan Rap hep sanan, şimdi rap yapar Koşma yürü, eski No bir ve elinin körü Yere yapışırsın, amele sümüğü gibi kip yok Hey rap mahallenin gülü Gülüm ben onu da içerim bunu da Gel bunu da yaparım onu da Ya sen ve sadece homurdan Yine kalktım solumdan Geceden karanlık sebebim Kurulur mülteci yüreğim Mezarın içine doldum ben, boşverin sadece gülümseyin Geceden karanlık sebim Kurulur mülteci yüreğim Mezarın içine dodum ben boş verin sadece gülümseyin Dinleyiniz ve tekrar ediniz Ayrılar var göğemde bir canı var kaçamaz bundan kimse zaten ne geriyi var hayatı Duvara çarpan bir zar, içinden ne geçerse o yalan çünkü bu kumar. Ayine var gökemde bir canı var, kaçamaz bundan kimse zaten ne geriği var hayatım. Duvara çarpan bir zar, içinden ne geçerse o yalan çünkü bu kumar.